Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min Men ve men yudlil Ve eşhedü en lâ illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne esteğal ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve külle muhtesetin bid'a Ve külle bid'atin dalale Ve külle zalâletin Bugün inşallah İmam Muhammed bin Hüseyin el-Acurri'nin Şerhu ü Erba'in Yani 40 hadis şerhi isimli çalışmasından dersimizi takip edeceğiz. Allah müellife rahmet eylesin. İmam Acurri şöyle mukaddimeyle başlıyor eserine. Allah Azze ve Celle bütün halleriyle övülmüştür. Bütün isabetli işlere muvaffak kılan O'dur. Hidayet yollarına ulaşmamda mu'inim, yardımcım O'dur. Allah Teala, Peygamberimiz Muhammed'e ve bütün ehlibeytine beytine salat etsin. Allah'a tevekkül ederiz. O ne güzel vekildir. Bundan sonra birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinin anlamını sordu. Kim ümmetim için 40 hadis ezberlerse Allah Azze ve Celle onu kıyamet günde fakih bir alim olarak diriltir. Şimdi İmam Acuri Rahmeullah bu ve buna benzer 40 hadis rivayet etmenin fazlenten dair birkaç rivayet zikrediyor. Fakat bu rivayetlerin hepsinin isnadı da zayıf. O yüzden biz e, burada sahih olan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet etmenin faziletine dair bir hadisle başlayalım onun yerine. Kim benim bir makalemi, bir sözümü işitir de başkalarına iletirse Allah onun yüzünü nurlandırsın. Bu hadisleri nice taşıyan, nakleden vardır ki kendisine naklettiği kişi kendisinden daha anlayışlı olabilir diyor. Yani bir hadis bile olsa diğer bazı rivayetlerde... Bir cümle dahi olsa benden rivayet ediniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetini böyle hadis rivayetine teşvik ediyor. İmam Acuri Rahimullah'a da bu manada sorular sormuşlar. Şöyle denilmiş kendisine. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saylamayacak kadar çoklukta hadislerini, sünnetlerini biliyorsun. Nitekim eski ve yeni hadis alimleri de pek çok tasniflerde bulunmuşlardır. Onlar taharet konusunda, namaz konusunda, oruç, haç, boşanma, hadler, yeminler, adaklar ve diğer hükümler, diğer ahkam hakkında birçok sünnetleri kitap kitap, bap bap, bölüm bölüm tasnif etmişlerdir. Bununla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu tür teşvik hadisleriyle, hadislerinin e, nakledilmesini ifade eden hadislerle teşvik ediyor, buna izin veriyor. Mesela selam edebi, oturma edebi, giyinmenin edepleri, yemek yeme edebi, içmenin edebi, kardeşlik edebi, tartışma edebi ve bundan başka konularda bu meselelerdeki birçok sünnetleri bilen ilim ve edep ehli uzun uzun açıklamalar yapmışlar. İnsanları buna karşı teşvik etmişler. Hatta hadis tasnifinde gevşek davrananlara şöyle demişlerdir. Sana çok ağır şeyler bıraktık ki sen onları toplamaktan ve hıfz etmekten, ezberlemekten aciz olup bizim yaptıklarımızı önceden getiremezdin. Yani bu yolda hadis alimleri o kadar gayret göstermişlerdir ki sana ulaşan bu eserler sen bunu yapamazdın. Yani bizim şu anki durumumuzda bile hadis kitapları hazır bir halde, bablara ayrılmış halde, eski Kaynak eserler üzerine tahrit çalışmaları, tahkik, yapı, tahkik çalışmaları yapılmış, e, kullanımı gayet kolaylaştırılmış bir şekilde önümüzde bulabiliyoruz. Allah bu yolda gayret eden ilim ehline ecirlerini e, bolca versin. İmam Acuri, kendisinden önceki hadis alimlerinin de e, amel ettiği 40 hadis tasnifine, 40 hadis tasnifi şeklinde başlayan adete kendisi de katılmış ve bu ümmetin istifadesi için 40 hadis rivayet etmiş. Bunları kısa da olsa izah etmiştir. Biz de bunlardan bugün yetiştiği kadarını inşallah nakletmeye çalışacağız. Şimdi bu mukaddime kısmında İmam Acuri şöyle devam ediyor. Soru soranlar sorusu şu şekilde devam ediyor. Soranların bu 40 hadisi Kitaplarından, ilim kitaplarından, hadis kitaplarından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin faydası için, onların faydalanması için ezberlesek biz bu ecre nail olur muyuz? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu teşvik etti, benim bir sözümü işitip e, nakledenin Allah yüzünü nurlandırsın. Bunun gibi fazletlere biz erişir miyiz? Manasını bilme hususunda şüphesiz biz e, bunun... E, ilmine muhtaçız. Manasını bilmesek bile lafızlarını rivayet etmekle bu bize yeterli gelir mi diye soruyorlar. İmam Acuri de e, önce cevabı ertelediğini söylüyor ve bu konuda e, şöyle bir yol bulduğunu, şöyle bir vecih bulduğunu açıklıyor. İnsanlar Allah Resulü aleyhisselatü ve zamanında uzak Arap beldelerinden Uzak diyarlardan, uzak köylerden geliyorlar, Müslüman oluyorlar, kendilerine ne zaman nelerin gerektiğini öğreniyorlar. Sonra kabilelerine dönüyorlar ve onlara İslam'ın emirlerini, onlara nelerin helal, nelerin haram olduğunu, nelerin haram kılındığını öğretiyorlar ve şöyle diyorlardı. Bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, bize şunu emretti, bize şunu yasakladı. Kur'an'ın zahiri de buna delalet etmektedir. Allah Azze ve Celle... Tevbe suresinin 122. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlardan her topluluktan bir grup din ilimlerinde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onların Allah'ın azabıyla korkutmak için geride kalmalıdır. Umulur ki dikkatli olurlar. Bu elçiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde Müslüman oluyorlar. Kabilelerindekilere sünnetleri öğrenmeleri, öğretmeleri için Ezberlemeye teşvik ediliyorlar. Allah Resulü'nün sözlerini ezberlemeye teşvik ediliyorlar. Ezberledikleri zamanda kabilelerine dönüp kardeşlerine, aşiretlerine, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerine ne öğretmişse bunları öğretiyorlardı. İhtiyaç duydukları zaman onu ezberlemeler için yaklaşıyorlardı. Ancak bu yakınlaşma zikrettiğimiz vasıfalar üzere oluyordu. Nitekim Peygamber aleyhisselatü vesselam bir hutbede bulunmuş ve şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle söylediklerimi dinleyip işitmeyenlere ulaştıran kulun yüzünü nurlandırsın. Nice fakih olmadığı halde fıkıh ilmini kendisinden daha fakih olana taşıyan kimseler vardır. Bu hadisi İmam Şafii Süneninde, Tirmizi İbn-i e, yine Sünen'lerinde rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten gelir bu rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, her manadaki Birçok hadisleri birçok insanın taşıyamayacağı genişliktedir. Her insanın belki ulaşamayacağı e, geniş bir kapsama sahiptir. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilim talep etmek her Müslüman üzerine farzdır buyurmuştur. Birçok sahabeden rivayet edilmiş bir hadistir bu ve sahihtir. E, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayette İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onlardan her topluluktan bir grup dinde geniş bilgi etmek ve edinmek ve kavimleri döndüklerinde korkutmak için geride kalmalıdır. Umulur ki dikkatli olurlar. Mehalindeki Tebe 122. ayetinin tefsiri hakkında şöyle dedi: Arapların her kabilesinden gruplar Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a geliyorlar, dinlerinin emirlerinden dilediklerini soruyorlardı dinle ilgili meselelerden istediklerini soruyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aşiretlerimize döndüğümüzde onları, onlara neleri haber vermemizi, neleri söylememizi emrediyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onlara Allah Azze ve Celle'ye itaat etmelerini, Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'e itaat etmelerini emrediyor. Onları kavimlerine namazı, zekatı bildirmek üzere gönderiyordu. Onlar da kavimleriyle karşılaştıklar zaman şöyle nida ediyorlardı. Kim Müslüman olursa o bizdendir. Onlara uyarıyorlar, bildiriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara Allah'ın razı olduğu şeyleri bildirmesi gibi onlar da kavimlerine haber veriyorlardı. Bu hususta kişi kardeşlerinden, anne ve babasından ayrılmak pahasına bunu yapıyordu. Kavimlerini uyarıyorlar, İslam'a davet ediyorlar, cehennemden sakındırıyor ve cennet ile müjdeliyorlardı. Bunu e, Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. İsnadında e, Hüseyin bin el Hasan İbnül Hasan e, zayıf bir ravidir. E, onların kavimlerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyurdu. Şunu haram kıldı, şunu helal kıldı, şundan yasakladı demeleriyle adeta onları dinleriyle ilgili e, hadisleri ezberlemeye ve bunları nakletmeye bir nevi teşvik ediyorlardı. Ve kendilerine gereken ilmi fazlasıyla öğrenmek için gönderiyorlardı. Allah en iyi bilendir. Eğer birisi derse ki bizim için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden 40 hadis derlesen bizler de onu manalarıyla ezberlesek yani şerhiyle beraber öğrensek hem biz ondan faydalansak hem de bizden iştenler faydalansa olmaz mı? Umulur ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin hadislerini nakledenlere müjdelediği bu faydalardan biz de istifade edelim. Bundan bu fazilete erişir miyiz? diye soruyorlar. Ben de ona dedim ki, bunu diyene dedim ki senin için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinin 40 hadisi telif etmeye çalışacağım. Onlara dilediğine bunu gönderirsin. Seni birçok ilimde derinleşmekten sakındırırım diyor İmam Acurri. Sana gerekmeyen ilimler ile cehaletini artırma. Demek ki gereksiz ilimlerle Bunları biriktirmekle ezberlemekle uğraşmak kişinin cehaletini artırır. Buna işaret ediyor. Allah muvaffak kılan ve yardım edendir. Vellahale <gülüyor> vellakuvete illa bilahil alil azim. Birinci hadis. Ebu Huraira anh'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiği şu hadis. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde anlayış sahibi, fakih kılar. Evet. Bu gösteriyor ki dininde anlayış sahibi olmayan da hayır yoktur. Dinde fakih olmayan da hayır yoktur. Eğer Allah Azze ve Celle'nin dininde fakih kıldığı kimsenin sıfatı nedir? Allah'ın hakkında hayır dilediği kimseleri e, bunlardan bu, olabilmek için e, ne yapmamız lazım denilirse cevabenin şöyle diyor Hacı Akıl sahibi Müslüman o kimsedir ki üzerine vacip olanları dilediği gibi değil. Nefsinin istediği gibi değil, emrolunduğu gibi öğrenir. Kendisine ilim vacip olduğu zaman ilmi, Allah Azze ve Celle'ye ibadette farzların edası, haramlardan sakınma olsularında anlayışlı olmak için talep eder. Cehaletini artırmaz. Alimlerin terk ettiklerini mazeret göstermez. Yani bazı alimlerin bir kısım hadislerle amel etmeyişlerini mazeret göstermez. Hadis kendisine sahih bir yola ulaşmışsa onunla kendisi amel eder. Böylece mesela taharet hususunda farzları, sünnetleri nedir ve onu neler bozar, neler ıslah eder bunları öğrenir. Bir günde beş vakit namazı Allah için onun nasıl eda edileceğini öğrenir. Zekatı öğrenir. Allah için kendisine ondan ne gerekiyorsa öğrenir. Ramazan ayında Allah Azze ve Celle'nin kendisine vacip kıldığı orucu öğrenir. Cihadı, haccı bunların ne zaman vacip olduğunu Vacip olduğu zaman e, hangi hükümlerin gerekli olduğunu öğrenir. Kazançta helal ve haramı öğrenir. Helali alır ilmiyle haramdan uzak durur. Nafakanın vacip olanlarını ve olmayanlarını ana babaya iyiliği öğrenir. Haksızlıktan ilmi kendisini alıkoyar. Haksızlık etmekten ilimle uzak durur. Akrabalık bağlarını gözetmeyi öğrenir ve bu bağı kesmekten nehyeder, yasaklar. Bütün komşuların haklarını bilir ve Allah Azze ve Celle'nin emrine göre muhafaza eder. Birçok ilmi genişçe şerh eder yani geniş bir ilme sahip olur. İlimden ayrılmaz ve onunla amel eder. Allah size rahmet eylesin. Şunu bilin ki Peygamberiniz Aleyhisselatü Vesselam her neye teşvik etmiş ise onda hem dünya hem ahirette övülmüş ve hayırlı akıbetler vardır. İkinci hadis ilim talebine teşvikle alakalı. Ebu İmame el-Bahili radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kaldırılmazdan önce size ilmi tavsiye ederim. Sonra orta parmağı ile işaret parmağını e, bir araya getirdi ve buyurdu ki Alim ve ondan ilim öğrenen ecirde ortaktırlar. Böyle olmayan insanlarda hayır yoktur. Düşünün. Allah bizlere merhamet eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hitap ettiği şey ile sizleri sakındırırım. Şüphesiz sizler daha önce zikri geçtiği gibi ilim talebine teşvik edilmektesiniz. Sonra bilin ki ilim ve ilim ehli kabz edilecektir, kaldırılacaktır. Bize öğretiliyor ki hayır, iyilik, güzellik ilim talep edende ve ilim öğrenendedir. Kim böyle değil ise onda hiçbir hayır yoktur. Sonra hitap nidasını düşünün. Sizlerden cehaleti kaldıracak olan ilmi öğrenin. O ilim ki bu ilimle Allah azze ve celle ibadet edilir. Yani bizden cehaleti kaldıracak ilim Allah'a ibadeti sağlayan ilimdir. Allah'tan e, kendisiyle hayrın istendiği ilimdir. Şüphesiz bu üzerimize farzdır bunlar. Ayrıca her Müslüman üzerine farzdır bu. İmam Acuri burada isnadı zayıf olan bir hadis zikrediyor. İlim için de bile olsa onu talep ediniz diye. 3. hadis Ameller niyetler iledir. Hadisi Ömer bin el Hattab radıyallahu anh şöyle e, diyordu. Şüphesiz ameller niyetlerle beraberdir. Kişiye de ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulü için ise onun hicreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de kavuşacağı bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın için ise onun hicreti de ancak niyet ettiği şeyedir. Allah bizlere merhamet eylesin. Bu hadis dinin esaslarından bir esastır. Müslümanlardan hiçbirisine Allah Azze ve Celle'nin kendisine farz kıldığı farzlardan birini eda etmesinde ve nafile ibadetlerle ona yakınlaşmasında içerisinde riya yani gösteriş, sum'a yani duyurma bulunmayan, halis, sadık bir niyet, kendisiyle ancak Allah Azze ve Celle'nin murad edildiği, içinde Allah'tan başkasına şirk içermeyen bir halis niyeti terk etmesi caiz olmaz. Yani böyle halis bir niyet olmadan hiçbir amel Caiz olmaz, geçerli olmaz. Şüphesiz Allah Teala niyetle ihlas bulunmadıkça, sadece onun rızası talep edilmedikçe hiçbir ameli kabul etmez. Bu hususta hiçbir alimde ihtilaf etmemiştir. Eğer bu hadiste hicret ile ne kastediliyor diyecek olunur, denilecek olursa, şüphesiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye hicret ettiği zaman, Mekke'de bulunan bütün Müslümanlara hicret etmeleri vacip oldu. Halklarını, aşiretlerini, zürriyetlerini çağırdılar. Bunda sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını diliyorlardı. Başka bir şey değil. İnsanlar da bu vasf üzeri hicret ettiler. Bunun üzerine Allah Teala muhacirleri kitabında övdü hicret edenleri ve özürsüz olarak hicret etmeyenleri de kınadı. Mekke'den hicret için insanlarla sefere çıkmaya güç getiremeyenleri ise mazur görmüştür. Kasıt ve niyeti Allah ve Resulü olmayan, kendisinden önce hicret etmiş kadınlardan bir kadını nikahlamak olan, dünyayı talep eden muacirlerden sayılmamıştır. İnsanlara karşı yani hicret edenlerin arasına o da girmişti. Fakat onun niyeti neydi? Ümmü Kays adında bir kadını nikahlamaktı. Yaptığı fiilin ne? hicret. Görünüşte hicret. Hicret kolay bir iş değildir. Kabileni, aşiretin her şeyini terk ediyorsun. Ama muhacirler, Allah'ın övdüğü muhacirler bunu Allah için yapıyor. Bu şahıs ise Muhaciru Ümmü Kays denilen şahıs ise nikahlamak arzu ettiği bir kadın için yapıyordu. Bu yüzden ona Muhaciru Ümmü Kays Ümmü muaciri demişlerdir. Yani görünüşte ameli doğru da olsa niyeti farklı yönde olduğu için niyetine göre değerlendiriliyor o amel. Dördüncü hadis İslam'ın şartları. İbn Ömer radiyallahu anhuma'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İslam şu beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah'ın beytini hacce etmek. Bu hadisin manasını iyi bil. Kavrarsın inşallah. Bil ki Allah Teala peygamber aleyhissatü vesselamı insanlara Allah'tan başka ilah olmadığını, yani Allah'tan başka ibadete layık hak mabut Olmadığına şehadet etmeye ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadete davet etmek üzere göndermiştir. Kim bu şehadet kelimesini kalbinden sadakat ile söylerse ve bu şehadet üzere ölürse cennete girer. Bundan sonra aynı şekilde onlara namaz farz kılınmıştır. Onlar da namazı kıldılar sonra Medine'ye hicret ettiler. Sonra zuhur eden durumlara göre farzlar emredildi. Hepsi de kendilerine neler farz kılındıysa kabul ettiler, teslim oldular. Mesela Ramazan ayında oruç, zekat, sonra onlara güç getirebilen ve yol bulabilene haç farz kılındı. Böylece iman ettiler. Bu farzlar ile amel ettiler. Allah Teala Maide suresinin 3. ayetinde şöyle buyurdu. Bugün dininizi tamamladım ve üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim. Size, kim, size din olarak, sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Her kim bu beş farzdan birini terk ederse onu inkar etmiştir. Onunla mücadele etmiştir. Tevhidi ona fayda vermez. Müslüman değildir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki kul ile küfür arasında namazın terki vardır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. Bu Müslümin rivayet ettiği bir anlısı. i̇bn Mesud radıyallahu anh dedi ki Allah Azze ve Celle namaz ile zekatı birbirine bağlamıştır. Kim zekat vermez ise onun namazda yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Yemame halkının zekat vermekten çekindiğinin haberinin kendisine ulaşması üzerine canı sıkıldı. Dediler ki oruçlarız, namaz kılarız fakat mallarımızdan zekat vermeyiz. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh ile beraber bütün sahabe onlar ile Onları katledip esir alana kadar Harp ettiler Dedi ki şahit olun Sizin öldürdükleriniz ateşte Bizden ölenler cennettedir Yani sizden ölenler cehennemde Bizden ölenler cennettedir Bütün bunlar şüphesiz İslam'dır Biri olmadan diğeri kabul edilmez Bunu böylece bil İslam'ın şartları böylece birbirine bağlıdır Beşinci hadis imanın şartları hakkında Yahya Yahya bin Yamur e, şöyle demiştir. Kader hakkında ilk konuşan Mabed el-Cuheni idi. Ben ve Humeyd bin Abdurrahman el-Himyeri hac veya umre için yola çıkmıştık. Dedik ki, eğer Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sahabelerinden biriyle karşılaşırsak kader hakkında neler söylediklerinden sorarız. Yani sahabelerin kader hakkındaki akidesi nedir öğreniriz. Buna karar verdik. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'yı mescide girerken gördük. Ben ve arkadaşım hemen yanına gittik. Birimiz sağına birimiz soluna geçtik. Arkadaşımın sözü bana bıraktığını düşündüm ve ona dedim ki Ey Ebu Abdirrahman şüphesiz bizim oralarda Bizim oralarda Kur'an okuyan, ilim ehlinden sayılan fakat kaderi inkar ederek bidat çıkaran, buna burun böken insanlar zuhur etti. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki, onlarla karşılaştığınız zaman benim onlardan, onların da benden uzak olduğunu haber veriniz. Onlara bildirin ki ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridir, uzaktır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. E, ben Ömer'in oğlu Abdullah olarak yemin ederim ki, eğer onlardan birinin yeryüzü dolusu altını olsa ve hepsini Allah yolunda infak etse kadere iman edinceye kadar Allah bunu kabul etmez. Sonra dedi ki Ümer bin el-Hattab radiyallahu anh yani babası bana şu hadisi söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Birden bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı, üzerinde yolculuk alameti görünmeyen bizden kimsenin tanımadığı bir adam beliri verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarının üzerine koydu. Sonra dedi ki ey Muhammed bana İslam'dan haber ver. İslam nedir? Buyurdu ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselatü vesselamın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan ayında orucu tutman ve güç yetirip yol bulabilirsen beyti hac etmendir. Dedi ki doğru söyledin. Bizler onun hem sorup hem tasdik etmesine hayret ettik. O kişi dedi ki, bana imandan haber ver. Peygamber Esad Vesa, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve ile kadere iman etmendir. Soru soran zat, doğru söyledin, dedi. Biz yine onun hem sorup hem tasdik etmesine hayret ettik. Bana ihsandan haber ver, dedi. Buyurdu ki, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Şüphesiz sen onu görmesen de o seni görmektedir. O yine doğru söyledin dedi. Bana saatten yani kıyamet gününden haber ver deyince kendisinden soru sorulan zat soruyu sorandan daha iyi bilici değildir buyurdu. Ömer radıyallahu anh dedi ki bir müddet bekledim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki Ey Ömer bilir misin bu soruyu soran kimdi? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Buyurdu ki şüphesiz o Cibril Aleyhisselam'ı size dininizi öğretmeye gelmişti. Allah bizlere merhamet etsin. Biliniz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste Cibril Aleyhisselam'ın dinlerini öğrenme, öğretmek için sahabenin huzurunda Nebi Sallallahu Aleyhisselam'a e soru sorduğunu öğretmiştir, haber vermiştir. Her Müslümana da bunları öğrenmesi gereklidir. İslam'dan sormasıyla ilgili kavlini önceki hadiste Beyan etmiştik. Yani i̇bn Ömer hadisinde İslam'ın şartlarından bahsedilmişti. Bu açıklaması geçti. İmana gelince her Müslümana, Allah Teala'ya, bütün meleklere, Allah'ın rasullerine inzale eylediği bütün kitaplara, bütün peygamberlerine, ölüme, ölümden sonra dirilişe, cennete, cehenneme, sırata, iman hakkında gelmiş hadislere, mizana, havz kevsere, şefaate, kabir azabına, bir kavmin cehennemden çıkıp cennete gireceğine, kıyamet gününe ve buna benzer hak ve ilim ehlinin iman ettiği şeylere iman etmesi gerekir. Vaciptir. Hak ve ilim ehli, heva ve bidat ehli yani delalet ehliyle, sapıklık ehliyle mücadele etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin sakındırdığı şeylerden onları sakındırırız. Biz onlara geçmiş selefimize, salih selefimize güzellikle tabi oluruz. Müslümanların alimlerinin yolundan gideriz. Hayrı ve şerriyle kadere iman etmeli ve kadere iman etmeyenlerden tıpkı İbn Ömer radıyallahu anhumanın uzak olduğu gibi uzak olmamız gerekir. Şu söze gelince bana ihsandan haber ver dedi. Buyurdu ki Allah'a onu görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de şüphesiz o seni görmektedir. Şunu bil ki kim Allah Teala'ya ibadet etmekte ise şüphesiz Allah Azze ve Celle onun ameline muttalidir. Kendisini görmektedir. Onun gizlisini ve açığını, amellerinden sakladığını ve ortaya koyduğunu ishar ettiğini, amelinle, ameliyle ne dilediğini, Allah'ı mı yoksa başka bir şey mi murad ettiğini, niyetinde ne olduğunu, gizliyi ve gizlinin gizlisini, gözlerin hain bakışını, Gönüllerde saklı olanı Allah Azze ve Celle şüphesiz bilir. Sizin nelerden sakındığınızı bilir. Kim bunlardan kalbiyle yüz çevirir. ilmiyle Allah Azze ve Celle'den haşiyet duyar. Ondan korkarsa ona emredildiği gibi ibadet etmiş olur. Eğer böyle bir dikkatten gafletteysen şüphesiz o seni görmektedir. Yani bu şekilde dikkatin toplayamıyorsan bile o seni görmektedir. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görmektedir. Sonra dönüşün de onadır. Neyle amel ettiysen o seni temsil edecektir. İbadetinde ondan gafil olmandan seni sakındırırım. Ona emrolunduğun gibi ibadet et. Kendi dilediğin gibi değil. Kendi hevana, aklına, mantığına göre değil. Allah'ın sana emrettiği şekilde ibadet et. Ondan yardım dile, ona sarıl. Şüphesiz o kendisine iltica edeni, sığınanı kovmaz.'' Nitekim kim ona sarılır ise onun sıratı müstakime hidayet edileceği garanti edilmiştir. <gülüyor> Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Sadıkul masluk olan yani hem doğru sözlü hem sözü tasdik edilmiş olan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize şunu haber verdi. Sizden biri anasının karnında 40 gün nutfe, sonra alaka, sonra mudga olarak Kırkar gün kalır. Sonra Allah ona bir melek gönderip dört kelimeyi emreder. Amelini, ecelini, rızkını, cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğunu yazar. Sonra ona ruh üflenir. Sizden biri cennet ile arasında bir dirsek boyu mesafe kalana kadar cennetliklerin amelini işler de yazgı, kitap yani bu yazılan yazgı onu geçer ve cehennemliklerin amelini işlemeye başlar. Bunun üzerine cehenneme girer. Yine sizden biri cehennem ile arasında bir dirsek boyu mesafe kalana kadar cehennemliklerin ameli işler de yazgı onu geçer ve cennetliklerin ameli işlemeye başlar. Bunun üzerine cennete girer. Evet Bukhari ve Müslüm hadisidir bu aynı zamanda. Şüphesiz Allah Azze ve Celle kullar için rızık işini bitirmiştir. Ve her rızık isteyen, talep eden ancak kendi rızkını yer. Yani onun çok daha fazla talepte bulunması kendi rızkından başkasını kazanmasına vesile olmaz. Kendine hangi rızık yazılmışsa ancak ona ulaşır. Onda artma olmaz. Eksilme de olmaz. Ta eceli gelince kadar bu böyle devam eder. Eceliler de bunun gibi ne artar ne eksilir. Ne öne alınır ne geri bırakılır. Allah Azze ve Celle onun hayırlı veya şerli amelini de yazmıştır. Şaki veya sa'id oluşunu yani Cennetliklerden mi yoksa cennetliklerden mi olduğunu da yazmıştır. Kullar bitmiş olan bu işlerde gayret ederler. Buna iman etmek vaciptir. Biz kadere böylece iman ederiz. Kim buna iman etmez ise kafir olur. Nauzübillah. Yine kaza ve kadere bağlı onunla ilgili bir hadis rivayet ediyor İmam Acuri. Allah rahmet eylesin. Ali radıyallahu anh dedi ki, Bakiyul Garkat'ta bir cenazede iyilik." Bakiul Garkat, biliyorsunuz kabristanın adı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi ve oturdu. Biz de yanına oturduk. Elindeki değneği evrip çevirmeye başladı. Değneğiyle yere iz yaptı sonra buyurdu ki İçinizden hiçbir kimse yoktur ki cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu yazılmış bulunmasın. Şakî veya sahi oluşu yazılmıştır. Bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü o halde hakkımızda yazılana güvenip ameli bırakırız ona tevekkül eder, ameli bırakırız. İçimizden her kim saadet elinden ise, saadet ehlinin ameli ona kolaylaştırılır. Her kim de şakavet elinden ise, şakavet ehlinin ameli ona kolaylaştırılır. Değil mi? Öyle değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, amel ediniz. Zira herkese ameli kolaylaştırılacaktır. Kim saadet ehlinden ise, o saadet ehlinin ameline müyesser olup, buna muvaffak kılınır. Kim de şakavet elinden ise, Ehli şakavetin ameline o kimse müyesser olur. Yani o buna muvaffaklanır. Sonra şu ayeti okudu. Leyl suresi 5-7. ila ayetlerini. Kim Allah'ın hakkını verirse ondan korkup korunur. Ve o güzeli yani tevhid gelmesini tasdik ederse biz de ona hayır ve kolaylık yolunu kolaylaştırırız. Yine Leyl suresi 8-10. ila cayetlerinde. Ama kim cimrilik eder ve kendini Allah'ın sevabına muhtaç görmezse... Ve o en güzel olanı yalanlarsa onu en zor olana cehenneme muvaffak kılarız. Allah bizlere merhamet etsin. Bilin ki buna iman etmek vaciptir. Allah kullarına emroldukları taatleri yapmalarını emretmiştir ve nehyetli günahlardan uzak durmalarını da emretmiştir. Allah bundan sonra sevdiklerini taatine muvaffak kılar kendisine itaate muvaffak kılar. Hakkında kendisine isyanı mukadder kılmayı dilediğine bu zulüm değildir. O dilediğini saptırır, dilediğini hidayet eder. Onun yaptığından sual olunamaz. O cebbardır. Ancak kullar mesuldürler. Kullar sorumludurlar. Kullarından taat edenleri sever, onunla emreder, taati emreder, buna muvaffak kılar. İsyandan onu uzak tutar. İsyanı sevenlerden olmamalarını diler. Onu emretmez, isyandan nehyeder, Allah Azze ve Celle kötülük emretmekten yücedir, e, mülkünde de dilemediğinin olmasından yücedir. Yani Allah Azze ve Celle'nin dilemesinde e, bir kevni dilemesi vardır, bir şer'i dilemesi vardır malumunuz. Kader konusunda e, Allah Azze ve Celle küfrü emretmez ve bundan razı olmaz ama dilediğini saptırır. Dilediğinde hidayet eder. Ama hidayet ettiği kulun hidayetinden razı olur ve sever okulunu. Allah bizlere merhamet eylesin. İşte bu sahabeden, ilim ehlinin ve onlara güzellikle tabi olanların ve Müslümanların, imamların yoludur. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, Kader tevhidin mizanıdır veya nizamıdır. Kim Allah'a iman eder ve kaderi doğrularsa kopukluk olmayan sağlam bir kulpa tutunmuştur. Kim de Allah'a iman eder ve kaderi yalanlarsa tevhidini noksanlaştırmıştır. Bunu İbn-i el-Cevziye'de Medarcu Salik'in ele alır ve e, açıklar i̇bn Abbas'ın bu sözünü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vasiyetlerinden birisi e, sıradaki hadis. İrbal bin Sariye radıyallahu anh'ın yanına girdik diyor. Hücur el-Kilai o Hakkında şu ayetin nazil olduğu kimselerden idi. Tevbe suresi 92. ayetini ediyor. Binek vermen için sana geldiklerinde sizi üzerine bindireceğim ve harbe çıkaracağım bir binek bir şey bulamıyorum deyince sarf edecek bir şey bulamadıkları için üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselerin üzerine de sorumluluk yoktur. Bu ayetin kendisi hakkında nazil olduğu kimselerden idi diyor. İrbaz radiyallahu anh. Onun yanına girdiler. O hasta idi. Dediler ki biz seni ziyaret maksadıyla geldik ve nasibimizi alıp gideceğiz. İrbaz radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Sonra bize döndü ve gözleri yaşartan, kalpleri ürperten etkili bir vaaz verdi. Birisi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sanki bu vaaz veda eden bir kimsenin öğütleridir. Bizlere ne vasiyet ediyorsunuz? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Size... ...Allah'tan korkmanızı, Habeşli bir köle dahi olsa emirinize itaat et, dinlemenizi ve itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizden kim benden sonra yaşayacak olursa birçok ihtilaflar görecektir. Bu yüzden sünnetime ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerimin sünnetine sarılmanız gerekir. Ona azı dişlerinizle ısırır gibi sarılıp bırakmayın. Sizleri sonradan ortaya çıkmış işlerden sakındırırım. Şüphesiz her sonradan icat edilmiş şey bidattır... Her bidat de cehennemdedir. Bu hadiste ilmine bütün Müslümanların muhtaç olduğu, bilmemelerinin mazeret olmadığı birçok ilimler vardır. Onlardan biri de şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onlara Allah'tan korkmayı emretmiş olmasıdır. Allah'tan takva, amel olmadıkça ortaya çıkmaz. Allah'tan korkmak ancak amel ile kendini gösterir. Bazı ikme sahipleri dediler ki, Takvanın nasıl olduğunu bilmeyen nasıl muttaki olabilir, nasıl takva sahibi olabilir? Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh şöyle der. Dininde fakih olmayan kimse çarşılarımızda ticaret yapmasın, zira o ancak faiz yer. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Bütün Müslümanlar üzerine Allah'ın farz kıldıklarının edasında ve haram kıldıklarından uzaklaşılmasında Allah'tan takva üzere olmaları vaciptir. Bunlardan birisi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onlara yönetici olan kimseyi siyah bir köle dahi olsa veya siyah olmayan bir köle dahi olsa dinleyip itaat etmelerini emretmiş olmasıdır. Taat, itaat ancak marufta meşru olan şeylerdedir. Şüphesiz onlara insanlar arasında birçok ihtilafların çıkacağını bildirmiştir. Onlara sünnetine ve sahabelerinin hidayete erdirilmiş raşid halifelerinin sünnetlerine sarılmalarını emretmiştir. Bu sarılma işinde şu misali vermiştir. İnsanın Azı dişleriyle bir şeyi ısırması gibi sünnetlere sarılmaya, bunlara temessük etmeye, çok sıkı tutunup asla bırakmamaya teşvik etmiştir. Her Müslümanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine tabi olması, ancak onun sünnetiyle amel etmesi ve Raşit halifelerinin kendisinden sonraki Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu Aleyhi ve sünnetleriyle amel etmesi vaciptir. Böylece, ...Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin kavlinden çıkmamış oluruz. Şüphesiz Allah dilerse o bizi irşad eder. Bunlardan birisi de... ...Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ümmetini bidatlerden sakındırmış... ...her bidatin sapıklık olduğunu... ...Kur'an'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... halifelerin sünnetine... ...ve sahabelerin kavline uygun olmayan her amelin veya konuşulan kelamın bidat olduğunu onun sapıklık olduğunu, onun söyleyen veya yapan kişiye reddedilmiş olduğunu onlara bildirmiştir. Bunlardan biri de Irbaz radıyallahu anhın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gözleri yaşartan, kalpleri titreten, belagatli bir vaaz etti demesidir. İfadeye dikkat edin. Bu kelamı iyi temyiz edin. Onun vaazında bağırdık, bayıldık, başlarımıza vurduk, göğüslerimizi yumrukladık, kendimizi attık, Kendimizden geçtik, cahillerinin çoğunun yaptığı gibi e, rahsettik demiyor. O cahiller vaaz esnasında bağırır, bayılır, düzenbazlık yapmaya çalışırlar. Bütün bunlar şeytanın onlarla oynamasıdır. Bunların hepsi bidat ve sapıklıktır. Böyle hareket edenlere denilir ki, Bil ki, şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaazında insanların en doğrusudur. Ümmetine en güzel nasihat edenlidir. Kalbi en rikatlı, en incelikli olanıdır. Asabı da kalbi en rikatlı olan insanlardır ümmet içerisinde. Onlardan sonra gelen insanların en hayırlılarıdır. Kendilerinden sonrakilerden kat kat Akıl sahibi insan için bunda hiçbir şüphe yoktur. Onlar vazesinasında çığlık atmazlardı, bağırmazlardı, raksetmezlerdi, hoplayıp zıplamazlardı. Bu doğru bir şey olsaydı buna insanların en layığı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam zamanında yaşayanlar olurdu. Ancak bu bidattır, batıldır ve münkerdir. Bunu böylece bil. Evet. Yine İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İlk kitap bir kapıdan bir babdan bir vecih üzere inmişti. Kur'an ise yedi kapıdan yedi harf üzere inmiştir. Zecir yani nehi, emir, helal, haram, muhkem, müteşabih ve emsaldir. Yani misallerdir. Helalini helal, haramını haram sayınız. Neyle emrolunmuş iseniz onları yerine getiriniz. Nelerden yasaklanmışsanız onlardan sakınınız. Mesellerden, misallerden ibret alınız. Muhkemiyle amel ediniz, müteşabihlerine iman ediniz ve deyiniz ki bunların hepsi Rabbimizin katındandır. Ona iman ettik. Ali İmran 7. ayetinde belirttiği gibi. Bilmen gerekir ki Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 20 küsur seferde nazil olmuştur. Yani 7 lokat üzere. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme her kabilenin en güzel bulduğu lugat telkin olunuyordu. Bazısının bazısına kusur bulması gerekmez. Yani bu 7 vecikten birisini tercih edenin diğerini kusurlu bulması gerekmez. Bilakis kime hangi harf Telkin ediliyorsa ona mülazimet etmesi, ona devam etmesi gerekir. Onu hıfz etmesi gerekir. Başka telkinler ile oyalanmamalıdır. Osman radıyallahu anh'ın mushafındakinin dışına çıkmamalıdır. Helalini helal, haramını haram sayar. Bu Kur'an ilmi sünnetler olmadan idrak edilemez. Tam anlamıyla anlaşılamaz. Şüphesiz sünnetler Allah'ın kullarına emrettiği ve nehyettiği şeylerdeki muradını açıklar. Ve bunları beyan eder. Allah Azze ve Celle'nin kullarına şu buyruğunda ne emrettiğini işitmedin mi? Nahl Suresi 44. ayeti. Sana zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirdiğimizi açıklayasın. Umulur ki tefekkür ederler. Demek ki o zamandan beri İmam Acur'un ki Hicri 360 senesinde vefat etmiştir İmam Acur'un. O zamandan sünnetin Allah katından indirilmiş olduğuna işaret ediyor bu ayeti. Bu manada zikretmekle. Ayet tekrar edelim. Sana zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın. Yani peygamberin açıklaması olmadan demek ki bu zikir kapalı kalır. Allah'ın zikirdeki, Kur'an-ı Kerim'deki muradı peygamberin açıklamasıyla bilinir. Onun beyanıyla beyanına muhtaçtır. Umulur ki tefekkür ederler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kendilerine nelerin helal... Nelerin haram, nelerin farz kılındığını açıklamıştır. Kim helal ve haramı bilmek isterse sünnete başvursun. Böylece Allah'ın emriyle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat eder. Nelerden nehyetmiş ise onlardan sakınır ve Resul'e muhalefetten de sakınır. Allah azze ve celle'nin şu kavlinde olduğu gibi. Nur suresi 63. ayet. Onun emrine muhalefet edenleri korkut ki başlarına ya bir bela veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Sonra Kur'an'ın müteş müteşabihleri hakkında rey ile şahsi görüş bildirmekten, mücadeleden sakınmayı tavsiye eder. Şüphesiz Allah zaten seni bundan sakındırmıştır. Kur'an'daki meselelerden ibret almayı, muhkem ayetleriyle amel etmeyi ve içinde ne varsa hepsine iman etmeni tavsiye ediyor. Şüphesiz Kur'an'ın nesheden ve ne nesh olunan ayetleri vardır. Ulemaya... Mücadele ve tartışma olmaksızın öğrenmek niyetiyle bunu sor. Yani hangi ayetlerin nesh edici, hangi ayetlerin mensup olduğunu, nesh edilmiş olduğunu alimlerden e, onlara karşı bir mücadele veya tartışma niyeti gözetmeden halis bir niyetle sor. Allah Teala buyuruyor ki, Sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, Fitne çıkarmak ve onun teviline yeltenmek için müteşabih ayetleri sarılıp onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran suresi 7. ayet. Yani müteşabih demek, hakkında yani sadece vahiyle bilinebilecek bir şey olup, hakkında vahyin e, detaylı açıklama yapmadık konular bunlar. Mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatları nedir? Muhkemdir. Mesela Allah'ın eli vardır diye hükmederiz. Keyfiyeti müteşabihtir. Keyfiyeti şöyledir diyemeyiz. Mesela bazıları diyor ya, elinden kasıt kudretidir veya dünya semasının nüzulünden kasıt rahmetidir. Bu tevhile gidenler Allah'tan indirilmiş herhangi bir delilleri olmadan tevhile gittikleri için kalplerinde eğrilik olan kimselerdir. Muhkemi ne burada? Evet Allah nüzül eder. Muhkem bu. Allah'ın nüzülü vardır. Biz buna böylece iman ederiz. Sağını solunu kurcalamayız. Vahiy bize bu konuda neyi bildirmişse ona iman etmekle yetiniriz. İşte nüzülden kasıt şudur veya budur gibi tartışmalara hiç girmeyiz. Zaten bu konuda bir kısım fırkalar tartışmaya girmiş. İşte elinden kasıt şudur demiş bir kısmı tevil etmiş, bir kısmı tamamen inkar etmiş, bir kısmı tahrif etmiş, çarpıtmış ve sapıklık yolları birer birer el sünnet ve cemaatten ayrılmıştır. Yani hep bu rey ile ayrılmışlardır. Allah bizlere merhamet eylesin. Bil ki muhkem ayetler vardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki nasihi, mensuhu, helali, haramı, farzları, hududu yani hadleri Kur'an'ın muhkemleridir. Onlarla emredilir, amel edilir ve bunlar din edilir. İşte bu Müslüman fakihlerin yoludur. Dinde anlayış anlay sahiplerinin yolu budur. Allah Azze ve Celle'nin bunlar kitabın esasıdır kavli hakkında. Said bin Cübeyr r.a. anh dedi ki kitabın aslıdır. Allah Azze ve Celle'nin onu ümmül kitap yani kitabın anası diye isimlendirmesi onun bütün kitaplarda yazılı oluşundandır diye tefsir etmiştir. Bunu İbn-i Hatim'den naklen, Söyü'te, Dürünmen Söyü'de e nakledir. Mücahit radiyallahu anh der ki Diğerleri müteşabihlerdir ayet hakkında. Bazısı bazısını tasdik eder demiştir. Evet 10. hadis olarak İmam Acuri Rahimeullah Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh rivayet etti şu hadisini aklediyor. Ebu Bekir cennettedir. Ömer radiyallahu anhuma. Allah bütün sahabelerden razı olsun. Özellikle bu 10 sahabe cennetiklerden sayılıyor. Hayatlarında cennetikle müjdelerinin belli sahabeler vardır. Bu 10 sahabe dışında da var. Burada sayılanlar Ebu Bekir, Ömer, Usman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd, Said, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah cennettedir diye bunları sayıyor. Abdurrahman bin Af burada kendisini zikretmese de yani tevazuya bakın. Hadiste kendisi normalde zikredilmiş olmasına rağmen ismini zikretmiyor burada. Başka tarihlerden gelen hadiste bu 10. kişi Abdurrahman bin Af olarak geçer. Birisi ısrar ediyor. Bir başkasında Said bin Zeyd'den gelen hadiste istersem 10. da söylerim diyor. Söylemiyor. Bulayım, ha. Tevazularına bakın şimdi. Allah Resulü vahiy ile onu bildirmiş bak cennetliklerden diye. Tevazuları bu konuda onları şey yapıyor. Demek ki Vahiy bile bizi temize çekmiş olsa bu bizi asla ve asla böbürlenmeye itmemeli. Yaptıklarımı güzel göstermeye itmemeli yaptıklarımızı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bile Allah Azze ve Celle nasıl hitap ediyor? Şayet Allah'ın sana olan rahmeti olmasaydı, sen onlara yumuşak davranmasaydın bu rahmet sebebiyle etrafından da giderlerdi diyor. Peygamberin onlara, insanlara güzel muamelesi bile Allah'tan olan bir şey bunu kendinden bilme diyor. Allah Azze ve Celle bizlere o Peygamber Aleyhisselatü ahlakını, ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kimin için şehadette bulunmuş ise Müslümanların da ona şehadet etmesi vaciptir. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu 10 kişiyi cennette diye sayıyor bizler de şehadet ediyoruz ki bunlar cennettedir. Buna şehadet etmeyen Allah ve Resulünü Tekzip etmiştir, yalanlamıştır. Şia fırkası gibi. Bu yüzden sahabeler hakkında e, ileri geri konuşanlar e, alimlerin çoğunluğuna göre tekfir edilirler. Çünkü Allah'ın temize çektiklerini bunlar e, itham etmektedirler. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şadet ettiği takdirde onları seviyor demektir. Onları severse Hiçbir sahabeyi ayırmadan onların cennetlikler, cennetlikler olduğuna şehadet eder. Onların hilafetine şu sıra ile şahitlik eder. Onların ilki, yani müminlere düşen bu şekilde şehadetlik etmektir. Halifelerin ilki Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali radıyallahu anhüm'dür. Bu sıralamada bile muhalefet etmek kişi Ehl-i Sünnet'ten ayırır. Onlar ki haklarında Nebi aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu kimselerdir. Şu dördünün muhabbeti yani bu dört saydığım Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh mecmayinin muhabbeti, sevgisi ancak bir müminin kalbinde bir araya gelir. Ve bunların isimlerini saydı. Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali. Bunlar sırayla sayıyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Hangi hadiste? Ebunaym Hilale de İbn Kudame el-Mutaibine fillah isimli risalesinde isnadıyla naklediyor. Denilir ki kim Ebu Bekir'i severse dinini ikame etmiştir. Yani dinini doğrultmuştur. Kim Ömer'i severse yolunu açmıştır. Kim Osman'ı severse Allah'ın nuru ile aydınlanmak istemiştir. Kim Ali'yi severse sağlam kulpa tutunmuştur. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında güzel düşünür ve güzel söylerse nifaktan beri olmuştur. Allah Azze ve Celle bu sahabelerin hepsinin sevgisini kalbimize nakşeylesin ve onların faziletine halel getirecek düşüncelerden de, e, bu tür fitnelerden de bizleri uzak tutsun. Evet, o sahabeler ki yine 11. hadis olarak İmam Acuri gerçekten e, ilginç bir hadis rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam buyurdu ki, kimden geliyor? E, Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman bin Uveyn bin Essaide babasından o da dedesinden. Yani Uveyn bin Essaide radıyallahu anh'ten geliyor hadis. Muhakkak ki Allah beni ve ashabımı seçti. Onlardan bana vezirler, yardımcılar ve akrabalar kıldı. Kim onlara lanet ederse Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Meleklerin ve bütün insanların laneti de o kimsenin üzerine olsun. Allah kıyamet günde onların kazandığını kabul etmez ve düzeltmez. Ne eğrisine ne doğrusuna bakmaz doğrudan cehennemliklerden e, kılar diyor. Kim işitmişse Allah onu ilimle ve hepsinin sevgisiyle faydalandırsın. Muhacirlerle ensarın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarının onla onlarla evlenenlerin ve kiminle evlenmişse onların bütün ehlinin bütün hanımların sevgisiyle faydalandırsın. Onlar hakkında Allah'tan korksun. Onlardan hiçbirisine sebedilmez, hakaret edilmez. Aralarındaki ihtilaftan söz edilmez. Onlardan birine söyeni işten olursa onu yasaklamalı, bundan sakındırmalı ve onu kınamalıdır. Eğer vazgeçmezse ondan ayrılıp onunla oturulmaz. Baktın adam lanetine devam ediyor. Onunla oturamazsın. Bakın bu odalarında da vereceksin banı veya kırmızıyı sesini keseceksin. O sahabelere e, dil uzatılmasına müsaade etmemek gerekiyor. Kim bu mezhep üzere olursa, kim bu usulü takip ederse dünyada ve ahirette kerim olan Allah ona bütün hayırları verir diye ümit ederim diyor İmam Acuri. Evet. 12. 12. hadis e, İsnan'da zayıflık olan bir hadis. Ali bin Ebi Talib radıyallahu geliyor. Fakat manası doğru. Yani e, ayet ve hadislerle e, tespit edilmiş bir kaydedir. ehl sünnetin imanda e, esas aldığı haydelerden birisidir. İman, dil ile ikrar, erkan ile amel, yani azalarla amel ve kalb ile yakindir. Bunun isnadı zayıf. Eski ve yeni fakihlerin indinde bu hadis büyük bir esastır. Bu Allah Azze ve Celle'nin kitabına uygun bir sözdür. Dininde tan edilmiş, terk edilmiş habisler dışında buna muhalefet eden kimse yoktur. Müminlere nasihat olsun diye öğrenmeleri için manasını açıklıyorum. Allah bize merhamet etsin. Biliniz ki Müslümanların alimlerine göre bütün halk üzerine vaciptir ki o yani iman, Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların amelidir. Şüphesiz o, yani iman, kalp ile marifet, dil ile söylemek, beraberinde de azalarla amel etmek olmadıkça cereyan etmez, gerçekleşmez. Eğer bu üç hasleti tamam edersen müminsin. Buna kitap ve sünnet ve Müslüman alimlerinin sözleri delalet etmektedir. İmanın kalp ile tasdik şartının gerekliliğini Allah Azze ve Celle'nin Maide Suresi'ndeki şu kavli gösteriyor. Ey Resulüm, küfürde yarışanlar seni mahzun etmesin. Onlardan kalpleriyle inanmadıkları halde ile iman ettik diyenler vardır. Maide suresi 41. ayet. Yine aynı ayette, onlar için dünyada bir kepazelik, ahirette de büyük bir azap vardır. Demek ki neymiş? Burada kim hangi vasıf kınanıyor? Kalbiyle iman etmemek. Dille söylemiş olsa bile kalbin tasdiki yoksa, hem dünyada hem ahirette kepazelik. Dünyada kepazelik, ahirette azap vardır diyor. Demek ki kalp ile tasdik şart. Bu şartlardan biri. Yine Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Nahil 106. ayetinde, Kalbi iman ile sükunette olduğu halde küfre zorlanan müstesna. Yani kalbinde iman olan bir kimsenin, görünüşte, zahirde küfür sözünü yerine getirmesi, onun imansız olduğunu göstermez illaki. Buna zorlanmışsa, icbar altındaysa bu, Müstesnadır. Hücral suresi 14. ayetinde de Bedeviler iman ettik derler. Devamında ne diyor? De ki hayır iman etmediniz fakat İslam olduk deyiniz. İman henüz kalplerinize yerleşmedi diyor. Demek ki iman kalpten de e, yerine getirilmesi gereken bir şey. Dil ile imanın farziyetine, farz oluşuna gelince Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresindeki şu kavli. Bakara 136 Ey iman edenler! Siz şöyle deyin. Biz Allah'a ve bize inzal edilen Kur'an'a iman ettik. Yani böyle dememiz bize emrediliyor. Yani kalple yeterli değil, dille de söylememiz gerekiyor. Nitekim Ebu Talip kalbiyle iman ettiği halde, kalbiyle iman ettiğini diliyle söylediği halde kendisinden istenen kelime-i şehadeti ikrar etmedi. Dil ile diline düşen vacibi yerine getirmediği için cehennemliklerden oldu. Vallahi ey yeğenim, senden asla yalan sadır olmaz. Söylediklerin hak olduğunu biliyorum diyor. Ama senin şu kelime-i teklifini kabul edersem işte Mekke'nin, Kureyş'in kadınları benimle dalga geçer. Ölüm korkusundan yeğenine iman etti derler diyor. Tamam bitmek üzere inşallah. Evet, Bakara 137 devamındaki ayette o hakkıyla iştenle bilendir diye devam ediyor. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde 84. ayette de ki biz Allah'a ve bize inzal edilen Kur'an'a iman ettik. Yine burada dil ile ifade etmemiz emrediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de insanlarla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar harp etmekle emrolundum diyor. Yani bunu söylemek de yine imanın şart demek Bu hadiste imanın dil ile söylemesinin bu vacip oluşu açıkça zikredilmiştir. İman ancak azalarla Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirmek, Allah'ın emrini kalp ile tasdik ve dil ile söylemektir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Ey iman edenler rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki felah bulasınız. Hac Suresi 77. Ayet İman edenlere neyi emrediyor Allah Azze ve Celle? Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki felah bulasınız. Kurtuluş bulmak demek ki azaların da ameline bağlı. Yine Bakara 43 ve 83'te Nur 56 ve Müzemmil suresinin 20. ayetinde namazı kılınız, zekatı veriniz buyuruyor. Ve Kur'an'ın başka yerlerinde haccın farz oluşu, cihadın bedenin bütün organlarına farz oluşu belirtiliyor. Yani azalarla ameller kalp ve dil ile imanın tasdikidir. Yani kalbinle tasdikinin ve dilinle ikrar ettiğin şeyin de tasdiki azaların amelidir. Kimin azalarının ameli, mesela taharet, namaz, zekat, oruç, hac, cihat ve benzerleri gibi amelleriyle imanı tasdik etmezse onun imanı kamil olmaz. Kim kendisi için dil ile ikrar ve amel olmadan kalp ile bilmekle yetinirse o kimse mümin değildir. Kalbimde iman var benim demesi yeterli değildir. O mümin değildir. Ve kim de marifetle itikad etmez, ameli terk eder de diliyle iman ettiğini söylerse imanını kendi kendine yalanlamış olur. Diliyle söylediği imanını amelleriyle yalanlamış olur. Zikrettiğimiz şekilde amel ederse imanını tasdik etmiş olur. Bunu böylece bil. İşte bu önceki ve sonraki Müslüman alimlerinin menhecedir, yoludur. Kim bunun harcında bir şey söylerse o habis bir mürciyedir. Dinin hakkında seni sakındırırım. Buna delil Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. yine suresi 5. ayet. <gülüyor> Halbuki onlara dini yalnız Allah'a ya, din yalnız kendisine has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri için ancak Müslüman olmaları emrolundu. İşte sağlam din odur. Devam <gülüyor> et Öyle mi? Evet. Ee, Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anhuma Allah Resulü aleyhissat ve şöyle buyurduğunu naklediyor. İsrailoğullarının başına ne geldiyse ümmetimin başına da gelecek. İsrailoğulları 72 fırkaya bölünmüştü. Ümmetim ise bir fırka fazla olarak 73 fırkaya bölünecektir. Biri dışında hepsi cehennemdedir. Dediler ki o kurtulan fırka hangisidir? Benim ve asabımın, bugün benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır buyurdu. O gün Peygamber ve vesselam ve sahabeleri hangi yoldaysa bugün o yolu takip edenler işte bu kurtuluş fırkasıdır. Akıl sahibi mümin gayret edip de bu kurtulmuş olan fırkaya dahil olmaya çalışır. Allah'ın kitabına ve Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabelerinin sünnetlerine, onlara en güzel şekilde tabi olanların, Müslüman fakihlerin kavillerine tabi olur. Görüşünde yalnız kalmış fakihlere uyulmaz. süfyan es Sevri, el Evzayi, Malik bin Enes, Eş-Şafi, Ahmet bin Hanbel, El-Kasım bin Selam gibi şeyhlerin, müştehit imamların yolunda onlara tabi olur. Allah onlara rahmet eylesin. Onlar neyi inkar etmişse biz de onları inkar ederiz. Neyi kabul etmişlerse biz de onları kabul ederiz ve onu söyleriz. Onların yolu üzerinde oluruz. Bize Ebu Bekir bin Ebi Davud, Yusuf bin Esbat'ın şöyle dediğini, işittiğini haber verdi. Bidat fırkalarının esası kökü 4'tür. Rafıza yani Şiiler, Hariciler, Kaderiye ve Mürciye sonra her fırka 18'er şubeye bölündü. Böylece 72 fırka oldu. Kurtulmuş olan 73. fırka Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in edipleri ve akıl sahipleridir. Onlar Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna, nazil edilmiş olup mahluk olmadığına iman ederler. Allah Azze ve Celle'nin müminler tarafından kıyamet gününde görüleceğini tasdik edenlerdir. Evet, bu 13. hadis ile Müslümanların kendilerine gerekli olan din ilimlerine sarılmaları, din işlerinde cahil kalmamaları gerektiği sabit olmuştur. Aksi takdirde hakkın yolundan sapmış olur, insanların dini üzere olur ki bu ser, sermayedir. Malın esası sermayedir. Bağlantı mı koptu? Bağlantı mı koptu? Orada var mı? Yani belki... Evet, bir tamam. Bir evet. Müslüman malının başı yani sermayesi, serveti dinidir. Evi neredeyse o eviyle beraberdir. Yolculuğa çıkaramaz, kimselere emanet edemez. İnşallah bundan sonra Müslümanlara edep olsun diye daha fazla ilmi kendilerine gerekli olanları talep etmeleri için sünnetleri zikredeceğim muvaffak kılan Allah'tır. Efendim? Aleykümselam. Bağlantı koptu galiba. Yani arkadaşlar uğraşıyor. Bağlanır. Geldi galiba. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam, şey. Aleyküm selamlarımız. Evet. Müellif İmam Acuri Rahimeoğlu'na e, eserinin baş tarafında yani bu 14. hadise gelinceye kadar imanla ilgili itikatla ilgili meselelerden bahsetmiş gördüğünüz gibi. 14. hadiste de Şifre mi kaybolmuş? Evet. Şifrenizi alalım. bu Maazlı'ya geleceğiz tekrar. Şifre şey kayıtlıydı yani. orada. Login Kaybolmuş. Login o, dedim bacım. mi girer o. Yok kaybolmuş. Kaybolmaz abi. Orada ya. yazıyordu. Bak. Bitmeyin paspor. Silah yazıyordu. Silah mı? Öyle bir şey <gülüyor> <Buna sürüyorum>. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> yazıyordu. Bu muaz şurada var Silah yazıyordu. Şöyle Silah mı? Silah Saat 23 oranı. Fark etmez. Birisiyle gir. Ebu Maazlı'yı seçtiğin zaman değişmiyor mu şey? Allah Allah. Şifre bir 10-20-30 denesene. 10-20-30 muydu Ben de hatırlamıyorum. Kayıtta diye... Sürekli doluğundayım biliyorsun ya. Şimdi... Kayıtada gitti. Bu şifreyi de işlerim var. Ya girer mi? Ben unuttum bunu. Evet. Eee... Evet. O beybin kap, fradıyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azalarını abdestte birer kere yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu. Bu şekilde abdest almayanların namazını Allah kabul etmez. Yani birer kere azalarını yıkamayanın namazını abdestini Allah kabul etmez, namazını kabul etmez. Sonra azalarını ikişer kere yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu. Kim bu şekilde abdest alırsa Allah ona iki kat ecir verir. Sonra ağız üçer defa yıkayarak abdest aldı ve buyurdu ki işte bu benim ve benden önceki peygamberlerin abdestidir. Bir rivayette de diyor ki kim bundan fazlasını yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiş olur. Bu gösteriyor ki her insana farz olan abdest her uzvu birer kere yıkamak ile gerçekleşir. Bunda ihtilaf yoktur. Kim her uzvunu ikişer defa yıkayarak abdest alırsa bu daha faziletlidir. Kim de her uzunu üçer defa yıkayarak abdest alırsa hakkını vermiştir. Artık bundan fazlası yoktur. Kim bundan fazla yıkarsa haddi aşmış ve zulmetmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şu hadisin kapsamına girer. Allah haddi aşanları sevmez. Abde Hayr Ali bin Ebi Talib kerremallahu ve cheh'ten şöyle rivayet eder. O bize geldi, namazı kılmıştı. Bizden abdest için su istedi. Dedim ki: "Onla ne yapacaksın? Namazı kıldın." Yok eğer bize bir şey öğreteceksen o başka. Ravi dedi ki ona içinde su bulunan bir kap ve leğen getirildi. Eline o kaptan boşaltarak üç defa yıkadı. Sonra üçer defa ağzına ve burnuna su verdi. Bakın burada üçer defa ağzına ve burnuna su verdi ifadesi ağza ve burnuna ayrı su verilebileceğini ifade ediyor. Evet. Ee, bu abdesti Ali radıyallahu anh Allah Resulü'ne nispet edecek az sonra revendin sonunda gelecek. İbn-i Kayyum Rahimullah'ın görüşü e, tek avuçla ikisine de aynı suyla vermek şeklindedir. Fakat bu rivayette gördüğü gibi ayrı ayrı da verilebilir. Üçer defa diye ayırıyor. Bunu avucuna döktüğü su ile yaptı. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. Sonra sağ kolunu üç defa ve sol kolunu üç defa dirseklerine kadar yıkadı. Başını bir kere mesetti. Sonra sağ ayağını üç defa ve sol ayağını üç defa yıkadı. Sonra da buyurdu ki, Kimi Resulullah sallallahu aleyhi ve abdestini bilmek sevindirirse işte bu onun abdestidir. Bu hadis sahip bir hadistir. Bu abdest konusunda olanların tamamlayıcısı ve en güzelidir. Elhamdülillah demiş. Bakın şimdi İmam Acur'un yaşadığı çağ Hicri 4. asır. Hicri 4. asır ki e, abdest biliniyor. Anadan, atadan, babalardan, çevreden görebilen bir fiil değil mi? Buna rağmen ne diyor? Allah Resulü böyle alırdı diyerek e, onlar hadisleri rivayet etmeyi ihmal etmemiştir. Çünkü dinde delil ile hareket esastır. Öyle bir şey olsaydı yani bu iş e, taklide bırakılsaydı, taklit caiz olsaydı kimse bu hadisleri rivayet etmezdi. Canım işte anandan babandan öğren işte. Nasıl abdest alıyorsa al sen de. Denilir Tabi. Evet. Ee, Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve hanımı ve aynı zamanda halam olan Meymune radiyallahu anh'a dedik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in cenab gusletmesi için gusül malzemesi koydum ona. Kabı sol eliyle tutup sağ tarafını yıkadı. Sonra fercine su döküp yıkadı. Sonra elini duvara veya yere sürdü. Sonra mazmaza ve istinşah yaptı. Yani ağzına ve burnuna su verdi. Yüzünü ve kollarını yıkadı. Başından üç defa su döktü, sonra bütün bedenine su döktü, sonra yıkandığı yerden çekilip ayaklarını yıkadı. Usulü de bu şekilde. buhari harbi Müslüm rivayetidir bu. Dedi ki, kullanması için bez getirdim, kabul etmedi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, Ebu Derdar Radiyallahu Anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim kıyamet gününde imanı ile beraber şu beş şeyle birlikte gelirse cennete girer. Kim beş vakit namazı şartlarına, rükûsuna, kırahatine dikkat ederek muhafaza eder, yani kılmaya devam ederse, zekatını malının en güzelinden verirse, Allah'a yemin olsun ki ancak mümin böyle yapar, Ramazan ayı orucunu tutar, güç getirir ve yolunu bulduğu takdirde beyti hacc ederse ve emaneti eda ederse cennete girer. Hasen bir hadis Ebu Dağıt-ı etmiş. Dediler ki, ey Ebu Derda, emanetin edası ne demektir? O da dedi ki, cünüplükten gusletmektir. Şüphesiz ki Allah Teala Ademoğlu için dininden daha kıymetli bir şey emanet etmemiştir. Bak, en büyük emanetin din olduğunu, fakat bu emanetler içerisinde cünüplükten gusletmenin de dahil olduğunu, dine bağlı dinin gereği olan bir şey olduğunu Ebu Derda radıyallahu anh ne yapıyor? Bildiriyor. Allah Azze ve Celle'nin e, yerlere, dağlara e, arz ettiği emanette, göklere arz ettiği emanette, işte bu kulluk. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hakim kılmak. Emri maruf ve nehir münker vazifesini yerine getirmek. Bunu insan yüklendi diyor. Her bir insan, her bir ferdimiz, biz bunlarla mesulüz. Allah'ın kulluğunu yeryüzünde temsil etmekle. İsterse bütün insanlar facir olsun, isyan etsinler, Allah'ın taatinden çıksınlar. Biz tek başımıza bile olsak. İşte Allah'ın bu kulluğunu ifa etmekle yerine getirmekle mükellefiz, ferden fert. Bu akıl sahipleri için şunu gösteriyor. Şüphesiz iman dediğimiz gibi ancak amel ile tamam olur. Şüphesiz Allah Azze ve Celle müminler için her bir gün ve gecede ruku ve secdelerini tam yapmak şartıyla beş vakit namazı farz kılmıştır. Bunun fikindandır. Yine bu hadisin fikindandır ki rukudan sonra doğrulmayı tam yapmak, secdesinden doğrulmayı tam yapmak. İki secde arasında tekbire dikkat ederek oturmak, Allah'a hamd için kıraati güzel yapmak, abdesti tahareti ilimle tam yapmak, yani bilerek ilimle yapmak, taklid ile değil ilimle yapmak, namazı bilinçli olarak eda etmek, İslam şeriatının bütün farzları ancak ilimle eda edilir, muvaffak olan Allah'tır. Yani ancak delille yapın diyor. Böyle delil olmazsa bir anlamı yok. Onun adı taklittir. 18. Hadis ee, Muhammed bin Amr el-Amiri radıyallahu anh'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazından bahseden bir meclisteydim. Ebu Hümeyde Said radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazını en iyi bileniniz benim. Bu benim gayretimle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yani bunun için gayret ettim diyor. Namaz kılacağı zaman tekbir getirir. Sonra Kur'an okur. rukuya vardığında... Avuçlarını dizlerine yerleştirirdi. Parmaklarının arasını bu esnada açardı. Sırtını düz tutar, başı aynı hizada olurdu. Yani sırtıyla başı aynı hizada olurdu. Yanağını çevirmezdi. Acurri der ki, hadisin metninde geçen mukanna" kelimesinin manası, rükûnda başını sırtının yukarısına veya aşağısına değil aynı hizada tutması, boynunu içe çekmesi değil, bilakis sırtını Uzatıp aynı hizada, boynuyla sırtını aynı hizada tutmaz demektir. Hadise tekrar dönelim. Ravi dedi ki, Başını rükudan kaldırdığında bütün azaları yerleştirene kadar mutedil şekilde kıyamda dururdu. Secde ettiği zaman alnı ve burnu yere değer, dizi, göğsü ve ayakları itminan bulunca kadar secdede kalırdı. Başını secdeden kaldırdığında itminam bulunca kadar otururdu. İki rekattan sonraki oturuşunda sol ayağının içi üzerinde oturur ve sağ ayağının parmaklarını dikerdi. Dördüncü rekat sondaki oturuşta ise sol kalçası üzerine oturur, sol ayağını sağ ayağının yandan dışarı çıkarırdı. Evet, burada e, Tadili Erkan'a riayet etmeye dair e, bir irşat var. 19. hadis, 20. hadiste inşallah e, bitirelim, uzadı çünkü. E, Ali bin Yahya er-Rızkı babasından, o da amcasından ki amcası bir bedeviymişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve ile beraberdik. Mescide bir adam girdi. Mescidin bir köşesinde namaz kılıyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona yan gözle bakıyordu. Sonra gözünü çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve selam verdi. Onun selamını cevapladı. Sonra buyurdu ki dön namaz kıl namazın olmadı. Ravi dedi ki bilmiyorum bu üç sefer mi yoksa iki sefer mi e, tekrar etti bunu. Adam dedi ki sana kitabı indirene yemin ederim ki çalışıyorum gayret ediyorum. Fakat bilmiyorum bana öğret ve beni edeplendir. Allah Resulü buyurdu ki namaz kılacağın zaman güzelce abdest al sonra kıbleye dön tekbir al Kur'an oku rükuda itminan buluncaya kadar rükû et sonra kıyama kalk ve mütedil olarak dur. Sonra secde et ve itminan buluncaya kadar secdede kal. Eğer böyle yaparsan namazını eda etmiş olursun. Eğer bundan eksik yaparsan namazın noksanıdır. Bu hadisin benzerini bir topluluk Ebu Hürri radiyallahu anh'den merfuan rivayet etmiştir. Bukhari ve Müslim hadisi. Evet. Ebu Abdillah el-Eşari radiyallahu anh'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. Sonra onlardan bir topluluk ile oturdu. Bir adam girdi ruku etmeden namaz kıldı. Secdeyi de çabucak yaptı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve buyurdu ki Eğer bu gördüğüm halde ölseydin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini dışında bir hal üzere ölürdün. Namazını karganın yem yediği gibi kılanlar rükû yapmamıştır. Secdesini çabuk yapan bir seferde veya iki seferde yiyemeyen aç gibi ondan fayda görmez. Abdesti tam alın ateşten dolayı vay ökçelerin haline. Rükû ve secdeleri de tam yapınız. Ebu Salih der ki, Ebu Abdullah el Eşarî bu hadis sana kim nakletti dedim. Dedi ki, ordu komutanları Halit bin Velid, Amr bin el Az, Yezid bin Ebi Süfyan, Şuraḥbil bin Hasene radıyallahu anı mecmayin. Bunların hepsi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu işittiklerini bildiler diyor. Evet. Subhanak Allahu Hamdik ve Eşşadu En La İlahe ve Bilek. Evet sorusu olan Odalardan da soru olabilir. Buradaki sorular öncelikli haliyle. Hocam, kimin cennetli, kimin cehennetli, kimin cehennemli olduğunu bunun cehennemi belli. Allah-u Teala biraz buna Evet. Fakat Allah-u Teala yine bir şey geçti de orada. E, dilerse allah Teala ona hidayet veriyor. Dile, dilemezse onu azdırıyor. Şimdi demek ki benim aklıma şu geldi. Allah dua e, duayla ya da kalbin e, Allah'a yönelişiyle Allah-u Teala bizi cehennemdikken cennetle yönetme olayı olabilir mi? Şimdi bizler e, burada şundan mesulüz. Biz Allah-u Teala'nın levh-i işte bizlerin kaderinde neler yazdığını bilmiyoruz. Evet. Biz Allah'tan hidayeti isteriz. Ve bu hidayet için gerekli olan amelleri yerine getiririz. Allah bizlere neyi emretmişse onu yaparız, neyi yasaklamışsa ondan uzak dururuz. Mükellef olduğumuz şey bu, mesulüz bizler. Ama biz Allah Azze ve Celle'yi hiç kimsenin sorgulamaya hakkı yok. O cep vardır, o dilediğini yapandır. Kulları üzerine nur saçtı diyor. Bu nur kimlere isabet ettiyse onlar hidayet buldu, kananlıkta kalanlar dalalette sapıklıkta kaldı diyor. Allah Azze ve Celle dilediğini işleyendir. Ama biz Allah Azze ve Celle'nin kimi hidayet ettiğini, kimi küfürde bıraktığını bilemiyoruz. Hatta hadislerin ifadesinde gördüğünüz gibi öyle haller vardır ki, kişi cennetliklerin amelini işler, sen onun mümin olduğuna şahadet edersin. Fakat yazgısı onun önüne geçer de küfür ameli üzerine ölür. Hatta bir kelime söyler de Allah'ı gazaplandıracak, cennetin dibine boylar diyor. Yine Allah'ı razı edecek bir söz söyler de bir kul cennetin ortasına düşer diyor. Allah bizleri e, ancak razı olduğu amellere muvaffak kılsın. Evet. Razı olduğu amelleri bize de sevdirsin. Sevmediği şeyleri bize de evet. sevdirmesin. Aynen. Amin. Şey Müteşavü ayetler meselesinde. Evet. E, acaba bütün müteşavülleri aynı derecede mi? Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran'ın 7'di yanlış hatırlamıyorsunuz evet. ayette. E, bunun işte bir kısmı muhkemdir. Bir kısmı müteşabihdir. Diğerleri evet. ise işte müteşabihdir. Buradaki diğerleri olan müteşabih ayetleri biz, işte Allah'ın el sıfatı, istiva sıfatı gibi e, keyfiyet yüklemeden, tatil, tahrif yapmadan bütün müteşabihler için aynı kural geçerli mi? yoksa? Şimdi müteşabih, müteşabih dediğimiz zaman burada mesela Allah'ın eli vardır demek bu müteşabih değil. Bu ayet muhkem bir ayet. İki elimle yarattım Adem'e seni secde etmekten Allah'oyan nedir diyor bak Allah azze ve celle. Allah'ın eli olduğuna hükmediyoruz. Ama Allah azze ve celle'nin elinin nasıl olduğuna hükmedemiyoruz. Çünkü bu konuda keyfiyetini vahiy bize bildirmemiş. Sadece teslim oluyorsun orada susuyorsun. Selef'in yolu bu. Şimdi eee Canım işte e, Allah'ın elinde biz böyle zikredersek insanların zihni zayıf, itikadı zayıf tutarlar, insana benzetirler, mücessimeye kayarlar diyerek işte elinden kasıt deldir veya nimetidir diyorlar. Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Eğer böyle bir tehlike varsa Allah Azze ve Celle kitabında niye açıklamadı bunu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam niye açıklamadı bunu? İstivadan e, işte insanlar farklı, insanlar veya başka bir mahlukuna, ee, bu yaratıkların vasfıdır yaratıklarına benzetirler Allah Azze ve Celle'yi diye endişe edenler Allah Azze ve Celle'yi Allah'tan daha fazla tenzi etmek isteyen insanlardır bir taraftan tenzi etmek isterken Allah'ın sıfatlarını inkar ile baş başa kalıyorlar mesela düşünün cehmiye fırkasını e, el fırka el, e, sıfatını reddeden veya tevhü edenler de cehmiyeyi sapık olarak görüyor ve eşarlar ve maturiler Niye Cehmiye'yi sapık görüyorsunuz o zaman? Cehmiye, Cehenn bin Safan demişti ki kelam diyor mahluklara ait bir sıfattır diyor. Allah'ın kelamı dersek Allah'ı mahlukuna benzetmiş oluruz. Allah'ın kelamı mı olurmuş dedi o ilk önce bu sapıklığı çıkarırken. Kelamdan tenzih etti Allah'ı. E bunlar da elden tenzih ediyor, istivadan tenzih ediyor, nüzulden tenzih ediyor. Bırakın Allah kendisini nasıl tenzih etmesi gerekiyorsa zaten etmiştir neyi hakkında ispat ediyor etmesi gerekiyorsa etmemiz gerekiyorsa bunu zaten kitapta, sünnette, vahiy bize bildirmiştir. Ama aklının pisliğinden kurtulamayan bu insanlar olur mu canım e, semada Allah varsa yerde Allah yok mu gibi bir sürü şeytanın söylettiği şeylerle kapılar açıyorlar. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 169. ayetinde ne buyuruyor? Şeytanın insanlara bir takım münkerat, fuhşiyat emretmesinin yanı sıra Allah Azze ve Celle hakkında bilmedikleri şeyler söylemelerini emretmesini, emrettiğini söylüyor. Bunu şeytan emrediyor onlara. Bu şeytandan, Rahman'dan değil. Rahman'dan ise bunu ayetin açıklaması lazım bize. Allah istiva etmiştir ama istivadan kastı şu diye. Ayetlerin veya hadislerin açıklaması lazım buna. Yoksa 14. asırda çıkmış bir şiadan kalanın değil. Veyahut hatta kendisini süper zeki zanneden, ee, işte kitaba ve sünnete geldiği gibi iman edenleri ahmaklıkla suçlayan beyinsizlerin açıklamasına muhtaç değiliz bizler. O gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve sabilerin hangi yoldaysa bizim o yolda olmamız bizi sapık fırkalardan kurtarır. 72 ateş fırkasından kurtarır. O günkü sahabelerin itikadı. Hani diyorlar ya işte e Eşari Maturidi çıktı ama... Bunların da niyeti kötü değil. İşte felsefi akımlar çıktı bunlara cevap verip sıfat ayetlerin inkar edilmemesi için bu teville gittiler diyor. Sabilerin yolunda değildi bak bu. Peygamber aleyhissalatü ne diyor? Bugün benim ve sahabelerim yolunun üzerinde olanlar diyor. Eşar ve maturidi o günkü peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabelerin itikad üzerinde değil. Kendisine mazeret de bulsa o yoldan ayrılıyor neticede. Evet. İsim ve sıfat tevhidindeki müşkülatlarda müşkilatlarda şirktir. Tabii. Nasıl? Allah nasıl? Azze ve Celle'ye tevh edenlere bilmeden sıfatlar yakıştırıyor, yakıştırmak oluyor. Allah'ın sıfatlarını tevh edenlere durumu ne oluyoruz? Allah'ın sıfatlarını hati... inkar etmek kendisine e, hak apaçık belli olduktan sonra yani kafasındaki karşılıklık giderilip hani az önce sabah da bahsettik ya tekvir konusunda e, muhatabımızın kesinlikle hiçbir şüphesi kalmayacak şekilde hakkın izah edilmesi, buna rağmen inkar etmesi lazım. Ve bu inkarında e, nasları tevhid etmesi değil, inkar etmesi. Aklını ortaya koyması, şeytanın yaptığı gibi. İşte el kudreti demesi mesela. He, kudreti el demesi. Bu e, hiçbir delille dağılmayan bir söz. İşte, bunu, e, i̇şte delilleri ama. ulaştırmak lazım. İnsanların bu konuda e, epey Müşkülatı var. Şüpheleri var. Şeyi örnek verebilir miyiz abi? Bu e, hani dediniz ya Allah'ın eli vardır ayeti muhkemdir. Evet. El müteşabıhtır. Keyfiyeti müteşabıhtır. müteşabıhtır. Evet, keyfiyeti eli vardır eli diye var. hükmetmek muhkemdir. Başardır. Peki bunun dışında mesela e, hani Allah-u Teala diğerleri müteşabıhtır dediği ayetlerden işte bak bu ayet müteşabıhtır. Biz buna yani, el nasıl ki, e, muhkemse... Bu ayette böylece olduğu gibi müteşabittir. Böyle bir örnek. Şimdi e, biz şuna e, müteşabıht diyemeyiz. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? İki elime yarattı mademe secde etmek. Evet. Diye elinden bahsediyor. Burada ahkam ayetidir bu. Açıktır. El. El sıfatı var demek ki Allah Azze ve Celle'nin. Bunu inkar eden kafirdir. Evet. Allah'ı yalanlamış olur bizzat Allah'ı. Ama bunun keyfiyetini belirlemeye gelince ya inkar edecek, ya tevhül edecek, e, ya tesime ya teşbihe gidecek bunlar da sapmalardır. O diyor peki hocam kurtuluşa eren o fırka'yı, fırkayı biz nasıl bulalım? Ali M. M. Bir kurtuluşa eren fırka e, aslında bu fırkanın vasıfları hakkında daha başka hadislerde gelmiştir. Fakat bu hadis bile başlı başına yeterli. Mesela bugün. Benim ve sahabelerimin yolu üzerinde olanlar diyor. Bakacağız şimdi. Ha, isim sıfat meselesi mi gündeme geldi? Sahabelerin akidesine bir bakın mı? Onlar nasıl hareket etmiştir? Mesela Lalkai'nin El İtikadı Ehli Sünne isimli eserinde, Şerh-ı Ehli Sünne ismi eserinde bir teker teker ulaşan hangi sahabeden rivayet gelmişse hiçbirisi birbirine muhalefet etmeksizin geldiği gibi bunlara teslim olmuşlardır. Yorma gitmemişlerdir. Hakkının soru sormak bile. Tabi, mesela... Ümmü Seleme'den de gelir o rivayet. İmam Malik'ten de gelir. Birisi mesela İmam Malik'in meclisinde istiva ne demektir diye soruyor. O da diyor ki istiva malumdur. Yani o istiva malumdur derken bu muhkem bir ayet. Evet. Keyfiyeti meçhuldür. Meçhuldür demekle de keyfiyetinin müteşabih olduğuna işaret ediyor. Bu konu hakkında soru sormak bidattir diyor. Yani bunu deşelemek, işte keyfiyeti nasıldır deyip e, arkasına düşmek bidattır diyor. Ve seni ancak bidatçilerden görüyorum diyor. Meclisinden kovulmasını emrediyorum İmam Malik. O zatın. Peki bir şey okumuştunuz orada abi. Ee, diğerleri müteşabihtir. Ayetinin tesiri hakkında zaten tabi miyatta sahabedemiş sahabe sözlerde. Yani de, bunun anlamı bazısı, bazısını tasdik eder. Evet Mücahit bin Cebir rahmetullahi aleyhin sözdür. Ee, bu, o sözüyle e, tam olarak neyi kastettiğini ben de anlamadım açıkçası. Yani İmam Acuri nakletmiş öyle ama Allah bilir. Yani onu yok burada müteşabihler hakkında söylüyor. Şimdi müteşabihler derken işte biz şu ayet müteşabihtir bu ayet müteşabih değildir diye değil de mesela bak hakkında Yalnız ile bilgi edinebilecek bir şey, e, vahiy sınırlı bir açıklama yapmışsa o müteşabıhtır bizim için. Mesela e, hurufu u mukatta ayetleri, elif-la-mim gibi, e, sure başlarında geçen e, elif ra ayetleri gibi bu ayetler işte kastedilen ne? Bu müteşabıhtır. dedir. Mi, mi? Allah razı olsun. Allah'ın eli diye hükmetmemiz muhkem. Allah'ın eli vardır. Müminlerin eli üzerindedir. Hayır, Allah'ın eli müminlerin eli üzerindedir. E, yani bu ayeti Bu bu ayete biz böylece e, iman ederiz. Yani yoruma gitmeyiz. Evet. Yani elden kastedilen şu bu demeye mecal yok. Ama Allah Azze ve Celle'nin elinin e, muhkem ayetlerde sabit olduğunu biliyoruz. Mesela Saat Suresi 75. ayetinde olduğu gibi. Bu müthişabilen birbirini destekler dediği, o 75 ile Zümer'in bir şeyleri onu destekliyor mu? Böyle anlamak lazım. Allahu <gülüyor> Adem. Yani ben... O da kabza'dan bahsediyor, o da Erdoğan. O birbirini desteklemiş mi o zaman? Belki de. Belki de onu kastediyor, bilemiyorum. Şimdi belki bu müthişabilen meselesinden çıkacak ama... Son soru soruyorum arkadaşlar yani soracağım diye yazmışlar burada. E bu arada soru gelmezse orada var mı? Şunu sorayım abi. Şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, havlu uzatıldığı zaman bunu almadı. Evet. Konuşmuştur. Siz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sadece fiil olarak yaptığı ameller müstehapdır demiştiniz. Yani mücerret olarak fiili hadis evet. e, müstehaplık ifade eder. Burada müstehap mı oluyor abi? Bu, tabii. Etmesi. Yani reddettiği gibi kullanılın adına dair rivayetler var. Hı -hı. Bir de tevellük oturuşu. Ebu Hümeyde Saidi evet. radiyallahu anh'ın rivayet etti hadisler. sadece iki teşeğütlü olan e, namazların evet, ikinci teşeğütü için mi geçerli? Bu konuda e, Naslar'da gelen selam oturuşunda dört e, rekatlı namazlarda bu tarif geliyor. Evet. Selam oturuşunda bu oturuşu yaptı. Yani sol kalçası üzerine oturup sol ayağını sağ ayağının altından çıkardığı rivayeti var. Ama 2 rekatlı namazlarda bu nasıldı? Bu konuyla ilgili nasıl bilmiyorum yani rivayet. rivayet ben bilmiyorum. Delil Bilen varsa yazarsa. E bu davud'daki derli olmaz mı? Hangisi? Son teşehhüd. Tevarruk oturuşu diyor pardon diyor. He, öyle mi diyor? Son teşehhüd deyince iki de son teşehhüdlü. He, işte ben Ama o rivayete dayanarak son teşehhhüdle dayanarak e, selam oturuşlarına böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum yani. Kelimesi abi burada evet. son kelimesi Kendisinden önce bir teşeğüdün de olduğunu göstermez mi? Yani son teşeğütte böyle yapar. İşte Allah'u alem. Yani bu e, ihtilaf ancak bir nas gider, nas bilmiyorum. Ama selam oturuşlarında oturuşu bu. Kesin olan o zaman or amel etmemiz. Ona da sımsıkıslarım. Diğerliği hakkında da. Evet. Şey, Tenevvut olabilir. Yok buyur, dursun, ben. Namazı. Birinci rekatinde ikinci rekatinden daha fazla otururdu ya Ayşe vardığımızdan bir rivayet var. Birinci rekatinde otururdu. Evet. Secdeler. Evet. Hayır o şöyleydi. Allah'a emanet olunca. Gece namazları Ağzalar kadar diye Mesela i̇kinci birinci rekatinde mi? ikinci rekatı koyuyor otururdu diyor. İkinciye kalkacağız ama. Evet ikinciye kalkmadan biraz otururuz biliyor musun? Ha. Yani. Ee, i̇stirahat istirahat mi bahsediyorsun? Evet. Orada mesela Kur'an okuyor zaman. 1. rekat istirahat diye şey etmişler. Hı. Orada e, ikinci rekat kadar otururdu diyor. Orada acaba dua okuyor mu? mı? İstirahat cissinde herhangi bir dua okununa dair e, bir şey bilmiyorum. Yok değil mi? Orası nasıl? 2. İstirahat cissisi. <gülüyor> İki rekat arasındaki. Ne dediğim? Şimdi bir de taklit meselesi var abi. Sorun şu. E, Zemmedilen taklit nedir? Hmm. Taklit ne zaman caiz olur? Bir de e, avamın yani ilimle uğraşamayan insanların e, Resulullah Aleyhisselam'dan gelen hmm. sahip bir hadise hemen dönmek şartıyla e, bununla beraber bu anlamda bir mezhebe taklit etmeleri caiz midir? Şimdi e, öncelikle taklit kelimesi, e, bu kelimenin ifade ettiği şeyi tabi olmak ıslahından ayırt ederek e, şunu söyleyelim. Taklit caiz değildir. Hele dini bir meselede, dünyada belki e, meşru olabilir, dünya ile dinin ahkam olarak yeri ayrıdır bu konuda. Ama dinle ilgili hükümlerde taklit kesinlikle caiz değil. Ayetlere baktığımızda, naslara, hadislere baktığımızda bu gayet net olarak görülür. Ama tabi olmak deyince mesela e, Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz diyor. Zikir ehli bu ayette kastedilen Allah Azze Celle'nin indirdiği zikir. Yani Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünneti. Bunun ehlinden yani kitap ve sünnetin ehlinden bu işi bilenlerden e, Sorunuz. Ama neyi sorunuz? Bu zikrin getirdiği, işaret ettiği, ilgili meseleyle ilgili nasıl, nedir? Onu sorunuz diyor. Delili sorunuz. Eğer böyle olmasaydı, bu ayeti böyle anlamak gerekmeseydi, Tevbe 31. ayetin nazil olmazdı. Orada alimlerini ve rahiplerinin Rabler edindiler diyor Allah Azze ve Celle. Bunun da ne şekilde gerçekleştiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Buhari'nin Tarihül Kebir'de, Tirmizi'nin Süneni'nde ve Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi'nde rivayet ettikleri hadiste, Adi bin Hatema Tayyi'ye yaptığı açıklamada açıklıyor. Onların helal kıldığını helal, haram saydığını haram saymıyor muydunuz? İşte bu onun Rab edinmektir diyor. Şimdi alimlerin helal saydığını helal saymak, haram saydığını haram saymak ne? Onu Rab edinmekmiş demek Burada ne çıkıyor ortaya? İlim ehlinden, zikir ehlinden sorulacak, kitap ve sünnetin ehlinden sorulacak şey, o mesele ilgili nas. İlim öğreninceye kadar, ilmin usulünü öğreninceye kadar, e, mesela zaruret gibi hallerde e, belki taklide benzer şekilde bir şey yapması, e, zaruret oranında belki caiz olabilir. Ama zaruret anında caiz olan bir şey genele teşmil ederek caiz denilmez. Domuz etinde olduğu gibi. Mustar vaziyette kalan yer. <gülüyor> Ama domuz eti yemek de caizdir diyemez kimse. Mecbur kalan taklit etmek durumunda kalabilir. Bu zikir ehmine götürün. Her şeyi mi götürmek gerekir zikir ehmine yoksa açık olan bir meseleyle mi götürmek gerekir? Şimdi açık olan bir mesele zaten ihtiyaç duymazsın. Bilmiyorsanız diyor. Allah'ın kitabını Resulü'nün sünnetine ulaşmışsan ki e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sünnetine ulaşmamış olabilirsin. Veyahut da sünnete ulaşsan bile onunla ilgili e, nasih, mensuh ilmine sahip değilsindir. Ayetin mantuğunu, mevhumunu bilmezsin. Yani herkes bunların ilmine sahip olmayabilir. Hatta bir meselede bir hadisle fetva verirsin, bir başkası o hadisle ilmi, ilgili ilmi sana getirir, e, hata ettiğini ispatlar sana. Mesela ateşte pişenden dolayı abdest alma hadisi vardır Cabir radiyallahu emre Bununla emrolunduk diyor ama bu kaldırıldı. İlk emir böyleydi diyor. Sonra diyor dileyen abdest aldı, dileyen almadı diyor. Ne serildi diyor. Şimdi ikinci hadise ulaşmayan bir kimse ne yapar? Ateşten pişenden dolayı abdest almayı kendisine vacip sayar. Öyle de yapması lazım eğer diğer hadis ulaşmamışsa kendisine. Son söylediğim şekilde aa yani halktan, nasıl söylediniz ya, kişi ertesi bu ilimle uğraşamaz. Yani kimisinin anlayış meselesi var. Ee, şu, şu şartla, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bir hadis... Yani burada benim caiz olan tak, taklit ile kastettiğim yine tabi olmakla hiç de ama şunu kastediyorum. Mesela e, bir alime gittin, evet. ilim ehline veya senden daha iyi bilen birisine sordun. Ya şu ile ilgili nasıl var mı? Dinin bu meseledeki hükmü ne? O da sana dinin bu meseledeki hükmü şu dedi. Ayet veya hadisten söyledi sana. Fakat sen o ayet veya hadisi doğru mu değil mi? Tetik edecek durumun yok. Sana bu bilgiyi veren kimse hakkında da dürüst birisi midir? Bu işin ehli midir? O konuda da bilgin yok. Bu konuda e, bir cevazdan bahsediyorum. Yani zarret ancak böyle. Yoksa insanların zaten üzerine farz olan şeylerle ilgili ör İlimleri öğrenmesi farz. Mesela bu uçağına mı girdi? İşte abdestin, namazın kendisine neler vacip olmuşsa bunlarla ilgili ilimleri öğrenmesi üzerine farz oluyor. Öğrenmesi lazım. Bir şekilde bunun ilmini elde etmesi lazım. Evlendi mi? Nikahla ilgili, karı koca haklarıyla ilgili ilmi öğrenmesi lazım. Ticarete mi girdi? Ticaretle ilgili helali, haramı, alışverişin hükümlerini öğrenmesi lazım. Bu üzerine farz oluyor. kermesinde bu e, hayrı tepli şerri e, nehmetme olayı da giriyor değil mi bu halife olarak yara, yaratacağım diyor ya, ayet-i kerimullah teala azze ve cema e, yani tepli olarak da mı algılayabiliriz bunu yani tep tepli Allah halim yani Allah azze ve celle'nin emirlerini hakim kılmak yasaklarını işlenmez kılmak kulun e, vazifelerinden birisi bunun tebliğinde bulunmak. Bu bize neyi anlatıyor hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kurayzoğulları'na bir grup gönderiyor. Oraya varmadan ikinci namazını kılmayın. Evet. Asab ı giderken ikinci namazın vakti girince bir grup diyor ki Allah Resulü bundan gastetmiştir. Şey, yani oraya çabuk gidin. Evet. Yoksa namazın vakti girmişti namazı kılmamız gerekir. Diğer grupsa hayır Allah Resulü burada Şunu Murad etti girmişse, kesinlikle. Ee, ...orada namazı kılacağız diye bir kısmı namazı yolda kılıyor, bir kısmı orada kılıyor. Bu tür naslarda usul şu, evet. e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kastının ne olduğunu açıklayan bir delil gelmediği sürece lafzın zahirine tabi olmaktır. Hmm. Lafzın zahirine tabi olanlar orada isabet etmiştir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada gerçekleşen vaka, bir daha ikincisi e, nüksetmeyecek mücerred bir olay olduğu için... E işte sen hata dedin sen hatasızdın sen hesap edettin demiyor. Ee, orada namazı yani zahirini verenler namazı gidip orada tutmam Evet. İşte bu da Yani Allah şey yaptı. Ee, yani Peygamber da... eset vesamın maksadını yaptı. Mehasi duş şeriat dediğimiz şeyi, şeriatın bir şeyi emirdeki maksadının ne olduğunu şeriat açıklamalı. Biz açıklamamalıyız. İşte mesela diyorlar ya şimdi şeriatın işte fotoğrafı yasaklamasındaki amaç o kavim işte putculuktan yeni çıkmıştı. Tekrar eski şeylere dönerlerdi. Böyle bir endişe vardı. Şimdi bu kalmadı gerek yok artık resim asabilirsiniz hatıra olarak saklayabilirsiniz gibi düşüncelerle e, Allah'ın maksadı hakkında zan ortaya koyuyorlar şeriat açıklıyor mu böyle bir şey bu kavim yeni çıktı ileride tekrar e, bu tehlike kalkarsa tekrar resimleri kullanabilirsiniz diye bir şeriatta yol var mı eğer bu yoksa kimse bunu bu sebeple helal kılamaz kaldı ki peygamberin evinde Ayşe radıyallahu anhanın perdesinde suret asılıydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun başlarının kesilmesini emrediyor. Baş kesildi mi suret kalmaz diyor. Suret baştır. Canlı suretlerinin baş kısımlarının kesilmesini, yastık yüzü yapılmasını ondan sonra emrediyor. Şimdi, burada Ayşe Radiyallahu Anh'a zaten çok küçük yaşta, bu ermeden neredeyse, Er, er ermez. Peygamber Aleyhisselatü evinde yetişti. Babası Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh idi. Şirkeye hiç bulaşmayan birisiydi. Peygamber aleyhisselam Vesselam kendi evinde bunların kaldırılmasıyla emrolunuyor. Yine bazıları diyor ki ya ben hatıra için annemin, babamın veyahut da gençlik resmimi veya çocuğumun resmini saklıyorum. Bunda ne var diyor. Şeriat suretlerin yok edilmesini emretmiş. Eğer birisinin hatırası böyle saklanmaya layıksa herhalde bu peygamber olurdu sahabeler olurdu Onların hiç birisi bu yola tevessül etmemiştir. Peki hocam resim konusunda mesela Ayşe Rabbiyallah Anh'ın küçükken işte bezden yapılmış bebekler. Evet. Şimdi o yapılan bebeklerde yani bilmiyorum Allah halem ama o dönemde bir suret müret o bebekte olması belki biraz zor bir ihtimal olabilir de bilemiyorum. Çocuklar için ev anından mesela oyuncaklar alıyoruz. İşte evet. Bunlar da mesela çocuğa öğretici olsun diye işte bir zürafa, bir fil, küçük bir evet. şeyler var. Bunlar caiz midir? Ya da bunlar hangi şartlar altında caiz? Şimdi e, çocukların oyuncaklarında ulemanın genel olarak kabul ettikleri bir ruhsat var. Yani çocukların oyuncağı bir de bu kimlik gibi zaruri meselelerde suretin e, zaruret miktarınca kullanılmasına dair bir ruhsat var. Eee He? oyuncaklara gelince e, kimileri bu usta geniş davranmış fakat nasların zahirine baktığımız zaman ihtiyatlı olanı e, göz, kulak burun, ağız gibi azaların belirli olduğu bütün oyuncakları da neyi kapsamına alıyor mesela Ayşe radiyallahu anha'nın örneği e, buna cevaz için delil getiriliyor ama e, Peygamber Aleyhisselatü bu ne ey Ayşe diyor bu diyor at diyor şu da kanatları diyor. Hiç kanatlı at olur mu diyor. Sen duymadın mı? Süleyman Aleyhisselam'ın kanatlı atları vardı diyor Ayşe radıyallahu Bunun üzerine tebessüm ediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, onun oyuncağı bile belirsiz bir nesneydi. Allah Resulü'nün izin verdiği oyuncakta o belirsizlik vardı. Yani çocuklara bez bebek bile yaparken... E, Göz, kaş, bu tür şeylerden kaçırmak lazım. Bugünkü bebekler birebir sanki sureti. Hatta bırakın suretini sesiyle, altına ıslatmasıyla, her şeyle birebir taklidi. Allah Azze ve Celle suret hakkında ne buyuruyor? Kutsi hadiste. Benimle yaratma hususunda çekişenler diyor onlara. Onlara şiddetle azap edeceğim diyor. Yaratma hususunda çekişmekle tavsiye ediyor suret yapmayı. Tamam inşallah. Tamam bitirelim mi? Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salamu ala Resulüne Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem mecmain.